Pek muhterem dinleyici kardeşim. Sabahleyin erken kalkmaya gayret et. Abdestini al ve katiyen abdestsiz gezmemeye çalış. Sabah duasını dinle ve seni ölüme benzeyen uykudan uyandırıp, yeni bir hayata kavuşturduğundan dolayı Allah'a şükret. Namazını mümkün oldukça camide cemaatle kılmaya dikkat et. Mühim bir işin olmadıkça, namazı kılınca hemen camiden çıkma. İşrak vaktine kadar Kur'an okumak, tesbih çekmek, veya günlük dualarını okumak ve dinlemekle vaktini geçir. Sonra işrak namazını iki veya dört kıl, duanı yap, öğle çık. Hiç eksiksiz bir hac ve bir umre sevabını alacağın gibi, rızkının da o nispette bol ve kolay olacağına şüphe etme. Öğle namazına bir saat veya kırk beş dakika kalıncaya kadar, dört, sekiz veya on iki rekat dörder dörder olarak duha namazını kılmayı unutma. Akşam namazından sonra, dört veya altı rekat, ikişer ikişer evvabin namazını bırakma. Yatsı namazını camide cemaatle kılmayı ihmal etme. Evine çekildiğin zaman, yatmazdan evvel, bir miktar Kur'an ve zikirle meşgul ol. Bir saatlik de olsa, nefsini hesaba çek. Kendini bir yokla, hatta bu yoklamayı her zaman yap. Kendini daima kontrol altında bulundur. Bak bakalım. Nefeslerin ve ömrün hakkın rızası yolunda mı, yoksa rızası haricinde mi geçmekte? Eğer rızası yolundaysan buna şükretmek gerek. Yok, rızası haricindeysen ki bu azabı gerektirir, bundan derhal dönüp tövbe, istiğfarla, nedamet ve pişmanlıkla bir daha yapmamaya çalış. Uykuya yatacağın zaman abdestini tazele ve hiç olmazsa dört rekat namaz kıl. Mümkünse birinci rekatta Fatiha'dan sonra ayet el-Kürsi'yi ve altındaki iki ayeti de oku. İkinci rekatta Amene Rasulü'yü üzerindeki bir ayetle birlikte oku, yani sonuna kadar oku. Üçüncü rekatta yine Elham'dan sonra Hadid suresinin başından altı veya on ayet oku. Dördüncü rekatta Fatiha suresinden sonra Haşr suresinin sonundaki her sabah namazından sonra üç ayeti oku, ve namazdan sonra güzelce duanı yap. Sağ tarafına yatmadan evvel, 33 Subhanallah, 33 Elhamdülillah, 34 Allahu Ekber dedikten sonra dualarını oku ve öyle yat. Gece biraz uyuyup dinlendikten sonra ses sadağı kesilip, herkes tatlı uykuya daldığı zaman yatağından kalk, güzel bir abdest al. Mevla'nın, Hak Teala'nın kainatın yaratıcısı Rabbil Aleminin huzurunda el bağlayıp, gözlerinden de yaşlar akıta akıta. Hiç olmazsa dört rekat, ikişer ikişer teheccüd namazı kılabilirsen ne mutlu sana. Duanı yap, bir miktarda Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra, mümkünse sabah namazına kadar Allah'ı zikirle meşgul ol. Tam bir edep ve saygıyla Kur'an-ı Kerim okumaya devam et. Özellikle her sabah Yasin-i Şerif'i oku ve ezberle. Öğle namazından sonra Fetih Suresini, ikindi namazından sonra Ambe'yi yani Nebe Suresini, Akşam namazından sonra Vakıa suresini, yatsı namazından sonra Tebârikeyi, Mülk suresini okumayı, bunları ezberlemeyi ihmal etme. Ayrıca Cuma günleri Kehf, Duhan ve Fetih surelerini oku. Addestli olarak kıbleye karşı diz üzerine oturarak ağır ağır, sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda okuyormuş gibi huzurla okumaya dikkat et. Kendin işitebilecek kadar sesini çıkar, fazla ses çıkarma ve gözünle sessiz de okuma. Mutlaka erbabından ders alarak, bilenden oldukça güzel okumaya çalış. Dünya kazancı için okumaya kesinlikle alışmamak, okurken musiki makamlarına benzetmekten son derece sakınmak lazımdır. İyi bilesin ki Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın kitabıdır. Kullarına lütuf ve ikramıdır. allah Teala hazretlerini ancak Kur'an vasıtasıyla biliriz. Ona ancak Kur'an vasıtasıyla gidilir. Kur'an-ı Kerim, herkese şefaati dokunan bir şifa kaynağıdır. Kendisine sımsıkı yapışanı daima korur. Bundan dolayı, Müslümanın ilk vazifesi, inanıp iman getirdiği kitabın inceliklerini araştırıp, İslam dininden başka bir dinin sağlıklı ve itibarlı olmadığını anlayarak ona tam manasıyla sarılmasıdır. Kendin okuduğun ve uyguladığın gibi bütün aile fertlerinin üzerinde titizlikle durarak onlara da öğret. Oku ve uygulat. Onların İslam dışı yaşamalarına göz yummanın, onlara karşı merhametsizlik ve şefkatsizlik alameti olduğunu unutma. Derse başlarken abdest al ve sessiz bir yerde kıbleye karşı oturmayı tercih et. Her an Allah Teala'nın manevi huzurunda olduğunu, biz onu her ne kadar görmezsek de, onun bizi daima görmekte ve bizleri gözetlemekte olduğunu unutma. Allah görür, bilir, işitir, ve her şeye gücü yeter. Her günkü vazifeni ona göre yapmaya çalış. Önce bir Fatiha ve üç İhlas-ı Şerifi okuyup, sevabını Peygamber Efendimizin ve bütün Peygamber Hazretlerinin, evlatlarının, hanımlarının, arkadaşlarının ve ona tabi olanların ve bütün geçmiş büyüklerimizin ruhlarına hediye ederek, onların manevi huzurlarında daima dur. Sonra, ölümünü güzelce düşün. İyi bil ki bir gün her şeyi bırakıp Hakk'ın huzuruna gideceğiz. Kabristanlarda yatanları, akrabayı i taallukatını düşün. Onların da birçoğu bizlerden çok kuvvetli, zengin, bilgili, ibadet ehli, kuvvet ve kudret sahibi kimselerdi. Bak, bugün onların hiç sesi çıkmıyor. Çürümüş gitmişler. Fakat başlarına dikilen taşlar onları bizlere haber veriyor. Onlar bizlere hal diliyle, ''Aç gözünü, bu dünya kalıcı alem değil. Yarın senin de bizim gibi adın unutulacak. Mal, mülkün taksim olacak. Sen de sonunda burada bizler gibi kalacaksın.'' diyorlar. Nasıl can verip yıkandığını, tabuta konularak musallada namazının kılınıp mezara konduğunu ve herkesin evine dönüp senin orada yapı yalnız kaldığını, münker ve nekir meleklerinin sorularına, ''Rabbim Allah, dinim İslam.'' Peygamberin Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem kitabım Kur'an-ı Kerim, kıblem Kabe-i Şerif'tir diye cevap verdiğini ve kıyametin hallerini şöyle gözün önünden güzelce geçir. Büyüklerini hatırından çıkarma. Allah Teala'ya daima yalvarış ve yakarışta bulunup "Ya Rabbi, beni de seni daima zikreden ve nimetlerine şükreden kullarının arasına kabul eyle." der ve bir müddet tefekkür yani düşünmeden sonra hocadan aldığın dersini ve şimdi hatırlatacağımız dua ve tesbihlere devam edersin. Allah muvaffak eylesin. Amin. Tesbihler şöyle. 100 defa istiğfar yani Estağfirullah el 100 defa Allah Bunu hafifçe dilinle söyle. 100 defa La ilahe illallah Yüz defa salavat-ı şerife yüz defa ihlas-ı şerif yani kulhüvallahu ehad. Bundan sonra en az üç salavat-ı şerifi okuyup kabulünü Allah Teala'dan niyaz etle. Her namazın arkasından "Ah illallah. Allah'tan başka ilah yoktur demeyi ihmal etme. Bu tesbihler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin tavsiyesidir. Devamında elbette büyük faydalar vardır. Bununla beraber gönlünü uyandırmak için gönül tesbihine çok ehemmiyet vermek lazımdır. Çünkü mevlid sahibinin dediği gibi, Bir kez Allah dese aşk ile lisan, Dökülür cümle günah, misli hazan İnsan aşk ile bir kez Allah derse, Bütün günahları, yaprakların döküldüğü misal, Dökülür gider. Gönül bu organların merkezidir. Onun için bir kere aşk ile içinden Allah deyişi, Bütün vücut hücrelerinin de Allah deyişi demektir ki, Milyarlara bedeldir. Çünkü yalnız beyin hücrelerindeki zerreler, milyonlar, belki milyarlarca olduğuna göre bütün vücut makinesinin zerrelerinin sayısını ancak Allah bilir demek daha doğru olur. Onun için gönül zikrine ehemmiyet ver. allah Teala hazretlerini hatırından asla çıkarmamak şartıyla kalple zikre devam et. Fakat müminlere vaaz kitabının son kısımdaki günahları tekrar tekrar oku. Günaha gerektiren her şeyden ve her yerden son derece korkup kaç. Ve iyi bil ki günahlar bir ateş ve zehirdir. Günahlara büyük ve küçük deyip geçme. Bazen bir kibritin ev yakmaya yeterli geldiğini pekala bilirsin. Sonra tevbe ederim diye şeytana uyup aldanma. Alışılan şeyler ikinci bir tabiat halinde insanın içine yerleşir. Lokmana dikkat eyle. Gönlünü de Mevla'dan asla ayırma. Az ye, Az iç, az uyu, az konuş, çok düşün ve çok zikret. Allah Teala'nın rahmetine mazhar olursun inşallah. Cenab-ı Hak, cümlemizi ilahi mağfiretine mazhar kılıp kapısında boynu bükük, elleri havada, dilleri duada olan sevgili, bahtiyar kullarından ayırmasın. Ve bizleri de o sevdikleri hürmetine sevdiği ve razı olduğu kullarından eylesin. Amin.